Ekonomi ekoloji. Hazırlayan mismanlar: Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan beraberiz bugün de sizlerle. 11 Temmuz 2013 Perşembe. Uzun süredir Gezi Parkı genişini konuştuk. Neredeyse 3-4 program. Sular hala durulmuş değil. Yine gelişimde konuşmaya devam edeceğiz ama bugün bir konuğumuz var. Kendisiyle gençlerin çevreci davranışları üzerine konuşacağız. Beraber bir araştırma yaptık. Kısaca kendisini tanıtayım. Bahçeşehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Ahu Ergen. Hoş geldin Ahu. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. Ee, Ahu ile yine Bahçeşehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi'nden Seda Gökçe Tuğran e, ...biz Mayıs ayında bir araştırma notu hazırladık Betam'la Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nden. E, uzun zamanda konuşmak istiyoruz ama bir türlü şey olmadı. E, i̇mkan olmadı. <gülüyor> sıcak, sıcak, sıcak fırsat sıcak olmadı. gelişmeler geldi. Evet. Şimdi bunu biraz konuşmak istiyoruz. İstanbul çapında lise son sınıflarla bir anket yaptık. İstersen bunu nasıl şimdi ben hem içindeyim dışında olmaya çalışıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapalım? Nasıl karar verdik böyle bir şey yapmaya onu biraz kısaca istersen anlatalım. Bu araştırmanın amacı neydi? Nasıl başladık? Zorluklar neydi? İmkanlar neydi? Böyle bir araştırma yapmak kolay mı zor mu? Sonra araştırmanın detaylarına geçeriz. <gülüyor> Biz üç farklı disiplinden arkadaş, biri zaten Barış sensin, biri Seda Çocuk Gelişimi hocamız. Ben de pazarlama alanında çalışıyorum. Üç farklı disiplinden arkadaş bir araya geldik ve aslında üçümüzün de bir ortak noktası vardı. O da sürdürülebilirlikti, çevreydi. E, tabii Seda Çocuk Gelişimi ile ilgilendiği için oradan bir çocuk, gençlik sesi yükseldi. Barış'tan yine bir ekoloji çevre. Ben de daha çok aslında tüketim tarafına bakıyordum, sürdürülebilir tüketim maddi değerler işte gönüllü sade yaşam biçimi gibi boyutları araştırıyordum sonra ortak ne yapabiliriz den yola çıkarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdik ee, ardından İstanbul'da lise son sınıf öğrencileri yani 12. sınıf oluyor 12. sınıf <gülüyor> <12. gülüyor> <edebilirim> <gülüyor> öğrencileriyle bir e, anket e, yapmaya karar verdik araştırmamızı tasarladık e, 1034 öğrenciye eriştik e, büyük bir örneklemle bunu yapabildik ee, neleri ölçtük gençlerin e, çevre bilgisini ölçtük hı hı. çevre yönelik tutumlarına baktık çevreci davranışları ne boyutta ona baktık ve çevreci liderlik e, bunu biraz araştırdık e, işte çeşitli bulgular çıktı bunları paylaşabiliriz birazdan evet, evet. mesela şeylerle başlayalım <gülüyor> ee, bu aslında literatürde de var ama ...çoğu zaman farklılaşıyor. Kız öğrenciler mi... ...çevreye duyarlı, erkek öğrenciler mi... Hı hı, ...kız öğrenciler hı. mi daha çevresel, fazla... ...çevresel inisiyatif alır, erkek öğrenciler mi... Hı hı. E, ...bu konuda... E, ...geçmiş araştırmalarına baktığımızda... ...şey, e, bariz bir şey yok... ...yani kız öğrenciler veya erkek öğrencilerinin üstünlüğü yok... ...çevre konusunda ve konuna göre farklılaşıyor. E, bu araştırmada... E, ...çevresel insiyatif almadı... ...çünkü çeşitli bölümlere baktık... davranış hı hı. tutum ve e, bilgide... E, daha çok çevresi alma inisiyatifinde olan kızlar galiba değil mi? Evet. Abi. evet. Ee, kız öğrencilerin e, bariz bir farklılığı var ee, erkeklere oranla. Çevreyle ilgili inisiyatif alma konusunda. Evet. Aynı şekilde çevreci liderlik konusunda da kızlar önde çıktı. Bizim tabii örneklerimizi. yaptığımız... Mesela bunları yaptığımız rakamsal olarak söylemek istersek nasıl evet. bir fark çıkıyor ortaya? Ee, i̇şte çevreye zarar veren birini çekinmeden uyarırım diyen kız öğrencilerin oranı erkeklerden oldukça fazla. 10 puan gibi. Evet. Çevre ile ilgili bir faaliyet düzenlenirse gönüllü katılmak isteyen kızların yine %10 gibi bir fazlalığı var erkeklere göre. Evet. Ee, yani %37 oranında çevresel inisiyatif almada kızlar daha önde. Onun dışında liderlikte de yine evet. aynı şekilde kızların önde olduğunu görüyoruz erkeklere göre. Ee, mesela çevreyi temiz tutmalarını özellikle tavsiye etme konusunda hı hı. E, kızlar yüz e, üzerinden 70 puan alırken erkeklerde bu oran sadece 35. Hı hı hı. E, kızların bu konuda daha önde olduğunu görüyoruz. Tabii bizim araştırmamızın e, boyutu mevcut durumu ortaya koyma noktasında şu an. Evet. Fakat bunların nedenlerini ortaya çıkarma konusunda da ikinci araştırma evet, sırada geliyor. O geliyor. Şu an mevcut durumda e, kız erkek farklılığı açısından bir... Hmm. Tabloyu ortaya koyduk. Ee, onun Mevcut dışında, durumu şu anda evet, sizin bilgisi düzeylerine bak gösterdiniz. Evet. evet. Ama e, benim dikkatimi çeken aslında bu araştırmanın. Gezi Parkı direnişinden çok kısa bir süre önce yapılmış <gülüyor> olması 24 Mayıs evet, tarihinde bu not yayınlanmış olaylar da 28 Mayıs Aynen. tarihi itibariyle Hı -hı. başladı ve aslında biz Gezi Parkı direnişinde gençlerin ne kadar dinamik olduğunu Hı -hı. çevre meselelerine ne kadar duyarlı ne kadar hassas olduğunu bu Gezi Parkı direnişiyle birlikte çok net bir şekilde gördük ve gençler bize bu alanda bu konuda çok çok iyi şeyler çok güzel şeyler yapabileceklerini Hı -hı. E, gösterdiler. Bu açıdan da yani Gezi Parkı'nın e, yani birkaç tane kazanımı varsa en önemli kazanımlarından bir tanesi de gençlerin bu e, duyarlılığıdır. Kesinlikle. Kesinlikle. Bireysel olarak harekete geçmede bazı sıkıntılar tespit ettik. Ama Hı -hı. E, toplu olarak harekete geçmede biraz daha e, iyi olduklarını Kesinlikle. gördük yani burada bir gençlerin. Grup olduktan, bir network oluşturduktan sonra <gülüyor> evet. e, daha kolay ilerleyebiliyorlar. Hı -hı. Yani bireysel Hı -hı. olarak şey da. Ben birkaç genel rakam vereyim. Tabii. Ee, şimdi en yüksekten düşeye başlayalım. Ee, çevresel liderlik işte bu birbirini etkileme, hı hı. etkileşim halinde e, liderlik göstermiyor. %70'i çevrecilik liderlik göstereceğini söylüyor katılımcılarındı kadın yani kız erkek total toplam. Yine ee, %69'u çevresel farkındalık gösteriyor yani çevre e, ile ilgili sorunlara bilgi ve e, pardon. Çevresel farkındalık yani çevresel sorunlara bir farkındalık gösteriyor. Yüzde altmışı çevresel bilgilere sahip. Temel sahip i̇şte bu küresel ısınma gibi, hı hı. E, atık gibi çeşitli konularda sorular var. Beş tane soru dizisi var. Evet. E, bilgilerde yüzde altmışı yani beş gençten üçü diyebiliriz. E, i̇nisiyatif biraz daha düşük. Bireysel inisiyatif düşük yani yüzde otuz yedi. Bir sonraki araştırmada bu herhalde. Çok <gülüyor> evet. Her yüksek çıkacak. E, ondan sonra da yine bir düşük olan e, alan da... Çevre ile ilgili medya yayın takibi. Hı hı. Şimdi şurada aslında şunu şey yapmıştık belki Halko'da söyler. İnternette yoğun bir şey var. İnternette... Evet. Özellikle erkek öğrencilerde iki katı kadar kızların evet. yoğun internetler. Benim e, demin e, sormak istediğim e, özellikle sorulardan biri de oydu hı. size. E, bu çevre bilinci ve çevre farkındalığını e, daha çok... Hangi e, network üzerinden ediniyorlar? Yani internette kendi Hı -hı. araştırmaları mı? Okulda e, hocalarının anlattıklarından mı? E, Hı -hı. Nasıl e, bilgileniyorlar ve bu bilince erişiyorlar? Hı -hı. Yani bu, bununla ilgili bu araştırmadan e, bize bir veri çıktı mı? Hı -hı. Ee, televizyon ve radyo e, başta geliyor belgeseller. Hı -hı. Popüler dergiler ve bilimsel makaleler de var ama onların oranı biraz daha düşük. Hı -hı. Daha çok çevreyle ilgili yayın takibinde televizyon ve radyo. Evet. öne çıkıyor. Aslında tamamen bireysel merakla e, da doğru oransını yani evet, diyebiliriz. Da şimdi evet. Ona bakmadık belki yine düşünüyoruz öyle bir müşrefat müşrefatle ilgili çalışma yapmayı. Hı hı. Çünkü e, işte hangi sınıfta hangi eğitim alıyorlar çevreyle ilgili. Bu bilimlerin altında mı alınıyor yoksa işte üst, sosyal sorumluluk çerçevesi altında mı yoksa sadece çevrece çevresel davranışlar işte atık hı hı. E, geri atık geri dönüşüm atık veya enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu üzerinden bir işte Gezi'yle olan orada fark. Şimdi biz evet. daha böyle kalıplar üzerine yaptık bu işi. Evet. Yani belirli pratikler ve e, bilgiler üzerine. Şimdi Gezi Parkı'nda bambaşka bir sivil toplum hareketi ve şey var. E, bir uyanış, bir yevunuş, bilinç bir patlama, var. Bir patlama, bir enerji, aktivizm e, var. Tabii, çektim. evet. Yani e, şimdi aktivizm bu işin başka boyutu. Biz Hı. daha öğrenciyi Hı. ilgilendiren kısımlarla daha önceki çalışmalara bina yaptık ama gençlerin siyasi olarak yani siyasi olarak çevresel aktivistliği ayrı bir çalışma konusu. Hı hı, ee, hı hı. Ama biz burada belirli şeyleri, e, nüveleri, emareleri bulabiliriz. İşte nereden bilgileniyorlar? Hı hı. Aileden mi? Müfredattan evet. mı? Hı hı. Okul dışı fa faaliyetlerden mi? İşte internetten mesela şimdi... ...bu daha belki çalışmamız gereken bir alan. E, %48'i... ...ankete katılan 1034 kişinin yarısı yaklaşık... Hı hı. ...günde 1-3 saat internetteler. E, %21'i 1-2 saat... %17 ise günde 5 saatten fazla internet kullandığını söylüyor. Şimdi orada şeyi ölçemedik ama bu internette kullandıklarıyla çevreye mi? Çevreye ne mi kadar da? evet ha, ayırıyor 4-5 saatin içinde. Sadece evet. in, ama bir, en azından bir bulgu veriyor. Çünkü işte sosyal medya olur diğer web, web siteler olur ee, Facebook olur. Belki hı -hı. çocukların e, oradan da dikkatini çeken, hı -hı. çeken bir şey şeyler olur olabilir. ve ilgisini oradan yani ilerletebilir. Yani internet çok etkili bir mecra. Özellikle Muhakkak. çevreci hareketi e, gençler üzerinde e, Tetiklemek için. Özellikle bu sosyal tarafa, medya evet. tarafı bu işte e, başı mi? çekiyor. Evet. E, peki e, erkek çocuklarının e, <gülüyor> bu kadar kızlardan e, biraz daha e, geri kalıyor olması. Yani geri kalıyor demeyelim de belki ilgisinin biraz daha az olmasının altında e, yatan e, sebep ne olabilir acaba? <gülüyor> Onunla ilgili bir şey var mı? Bulgu var mı? Hı. Yani kültürel olarak kızların biraz daha inisiyatif alma, işte çevre düzen temizlik konularında belki de evet, içgüdüsel olarak ve kültürel olarak önde olduklarını toplumumuzda zaten gözlemliyoruz. Bunun bir etkisi olabilir. Ama dediğim gibi nedenlerini ortaya koyma konusunda. Tüm Hı -hı. bu davranışların ikinci bir araştırmamız evet. yolda evet. neden böyle davranıyorlar Hı -hı. Ee, kızlar ve erkekler veya Hı -hı. ayırmaya da gerek yok. Gençler neden çevreci davranıyor veya davranmıyor nedensel araştırmalarda e, yolda Ama onları da yapacağız. Ama hipotezimiz var istersen onlar da bahsedelim. Ahu. İsterseniz Hı -hı. bir ara verelim tamam. aradan, e, aradan tamam. sonra devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında gençlerin çevreye duyarlılığıyla ilgili Betam'ın araştırma notunu e, konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Ahu Ergen ile birlikte. E, şimdi bilinç mi farkındalık mı konusunda e, kalmıştık e, tam olarak. Yani kızlar, erkekler veya total olarak e, gençlerin... Ee, çevreyle ilgili hı hı. E, duyarlılığı noktasında e, belki e, mevcut e, araştırmadan elde ettiğiniz... Şu anki bilgiler ışığında bir sonraki adımda yeni bir araştırma yapmayı Hı -hı. planlıyorsunuz. Belki onun altyapısını nasıl oluşturacaksınız onu konuşabiliriz. Tabii Hı -hı. Gezi Parkı direnişini de tabii meselenin herhalde belki de ana ekseni haline getirerek... Hı -hı gençlerin, insanların davranışlarının tabii nedenlerini irdelemek gerekiyor. Ki zaten sosyal bilimlerde bu sıklıkla yapılıyor. Neden böyle davranıyorlar? Davranışı etkileyen, özellikle çevreci davranışı etkileyen birçok faktör var. Çevre bilgisi en eski modellerde hep yer alır. Hani ne kadar biliyor. Ama bilgi her zaman tek başına davranışı e, harekete geçirmiyor. Başka noktalar da var davranışı harekete geçiren. Mesela değerler var. Ki biz maddi değerleri bir sonraki çalışmada değil mi Barış? İşin evet, içine katmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Maddi değerler. Nedir e, yaşam biçimleri. Yani ne kadar e, yaşamında maddi varlıklara önem veriyor. Hı -hı. Maddi varlıkları Hı -hı. ne kadar yaşamının merkezine koyuyor. Bunun e, çevreci davranışla ilişkisine bakmak. Hı -hı. Mutluluk Hı -hı. kaynağı olarak ne kadar doğayı görüyor, ne kadar Hı -hı. maddi varlıkları görüyor gibi. Onun dışında m, çevresel kaygı. Mesela ne kadar kaygı duyuyor, ne kadar önemli görüyor bu olan biteni çevresinde doğayla ilgili. İşte ozon tabakasını, geri dönüşümü gibi çeşitli bağlı, iklim değişikliğini. Evet. Kaygı, değerler, yaşam biçimleri, ee, tabii eğitim, demografik faktörler zaten araştırılacak. Yani birçok faktörü modele koyup neden böyle davrandıklarını tespit etmeye yönelik bir çalışma sırada o geliyor. Hı hı. Ee, tabii burada aile, kısımlar. Ee, daki e, aldığı eğitim evet, hani aile sosyal, içindeki onların davranışları evet, falan o faktörleri de bir sonraki araştırmada araştıracağız tabii e, 20, günümüzde e, gençlerin tutumları davranışları çok önemli gelecek için sürdürülebilirlik adına evet sürdürülebilirlik biliyorsun artık bambaşka bir boyuta geliyor özellikle 2010 bu benim çok ilgimi çekti. Burada da paylaşmak istiyorum. 2011 yılında Dünya Bankası ulusların değişen zenginliği diye bir rapor hazırladı. Burada Dünya Bankası Başkanı bir öneride bulundu ve um, ulusların doğal zenginliğinin aynen finansal, sermaye, üretim sermayesi, insan sermayesi gibi değerlenecek bir sermaye varlığı olarak artık Değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü ve bunun ardından da e, ulusların değişen zenginliği raporunda doğal kaynaklar değerlendi. Yani bunlara bir değer biçildi ve tüm dünyada toplamda tüm dünyanın e, doğal zenginliklerinin 44 trilyon dolar olduğu hı hı, ortaya hı. çıktı. Böyle bir değer biçildi. Bu 44 trilyon doların da yaklaşık 29 trilyon doları gelişmekte olan e, uluslara ait bu açıdan bakıldığında ekonomik olarak da artık e, bunun değerlenmeye başladığını tabi bunun artıları eksileri ayrı bir tartışma evet, konusu. Evet bu tabi dünyada da bir tartışma konusu doğaya değer biçmek A A e, iyi midir kötü evet, müdür kesinlikle. noktasında. Bu evet. konu çok önemli tabi bu noktada gençlerin e, bunun önce farkında olmaları evet, e, ne yapacakları. Evet. Evet. Önemli bir nokta. Hı hı. Yani biz hep işte şunu konuşuyoruz ya bu özellikle küresel ısınma konusunda karbon emisyonları konusunda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler hedef koymuyorlar ve aslında çocukların gençlerin yaşamını bugünden ipotek altına alınıyor Alıyorum. onlara çok daha kötü bir dünya bırakılıyor noktasında işte o gençler bunu ne kadar bugünden görüyor fark ediyor o önemli ve bence bir de e, belki bundan sonraki araştırmanız için e, şeylerin e, gençlerin Şimdi çok fazla sayıda proje e, konuşuyoruz İstanbul'da özellikle ve tabii Türkiye genelinde de çok fazla var ama sizin araştırmanız İstanbul odaklı olduğu için. işte Kanal İstanbul 3. Havalimanı, 3. Köprü ve e, belki onlara her an e, değmiyor olabilir e, gençler ama çok daha gözün önünde olan işte Beşiktaş iskelesinin bir otele verilmesi, Haydarpaşa'nın e, başka türlü bir e, talana ranta maruz kalması falan gibi gibi yani birçok doğal ve tarihi varlığın bir şekilde yok ediliyor olması, sermayeye peşkeş çekiliyor olması. Yani gençler bunları ne kadar farkında, farkında değil mi? Yani bundan sonraki araştırma belki bunu da biraz evet, ölçebilmeli. Onu, bu meşruyatta da şimdi temanın da benzer bir çalışması var. Temadaki arkadaşlar da buluştuk. Eğitim birimindeki arkadaşlarla. Onlar da çocukların, öğrencilerin pardon, Okul öncesi var mıydı bilmiyorum. Hı, Okul öncesi minik tema, minik değil. tema projesi var. Hı. Çocukların e, doğaya bakışı, doğaya fark karşı farkındalığını anlamaya çalışıyorlar. Ama benim gördüğüm şimdi bizim kuşakla yani bizden sonraki kuşaklarla biz hala genç sayılırız belki ama e, doğa etraftaki doğayı tanımıyorlar hayvanı, bitkörtüs bilmiyorlar. Hangi ağaç ne zaman şey verir? İşte bu mevsimlerde ne içilir falan çok bilmiyorlar... Evet. Çünkü çok sıkıştırılmış kon bir şekilde binaların içinde... okuldan servisle eve gidip sokakla biraz ilişkileri keselik. Minik zaman evet. projesi bu yönde yani. Sokakla evet. ilişkileri yok. ...doğayla ilişkileri yok. Ama benim gördüğüm şimdi bunu tersine çevirmek için birçok farklı proje var. Çocuklara doğayla buluşturmada, işte hayvanları tanıtmada, bitki florayı, faunayı tanıtmada birçok şey var. önce bunların bir farkında olması lazım. Farklı olması lazım derken bunu bir didaktik şekilde değil de şekilde <gülüyor> geçirilmesi lazım çocuklar. Ondan sonra belki etrafındaki sorunlara duyarlılık öyle evet. artacaktır. İşte evet. bir ağaç kesilince bir ne bileyim park işte parkta evet. oynamayınca. tabii. Burada yine Gezi Parkı olayı bir milat oldu ve bu forumlar devam etmekte olan forumlar orada çoluk çocuk aileler hep birlikte e, bir soruyu gündeme forumlar, getiriyorlar. Tabii. Herkes en azından mikro düzeyde kendi mahallesinde kendi çevresinde e, çevresel olarak ne tür kıyımlar yapılıyor <gülüyor> ya da yapılma noktasında. Bunlara yani karşı farkındalık yetişkinler oluşuyor. yetişkinler de bilmiyor belki yani evet. gençlere çocuklara bir suç buluyoruz ama yetişkinler de. Ama küçükten evet. başlaması kesinlikle çok önemli ve burada hani Eko Okul Projesi. Yine minik hı hı. tema gibi e, o tür eğitimleri alan çocukların daha farklı gençler olduğunu da görüyoruz. ile çevre eğitimleri verildiğinde katılımcı çevre eğitimleri ama. Hı hı. Yani gerçekten hı hı. çocukların e, bir şey ekerek, dikerek, onu büyüterek, e, gözlemleyerek, evet, katılarak bu işin içinde olması onları farklı boyuta taşıyor. Evet. Şunu da kısaca hemen ekleyelim. Seda'nın da, Seda Gökçe torununun da e, önümüzdeki ekme yani birkaç hafta sonra çıkaracağımız çalışmada okul öncesi eğitimin e, gençlerin bilgisinde, çevresel bilgisinde, çevresel farkındalıkta, çevresel liderlik göstermedeki rolünü incelemeye çalışıyoruz. Onun hı -hı, o, hı -hı. ana konusu olduğu için. E, belki onun o çıktılar da bize önemli evet. işaretler verir çünkü okul öncesi eğitim alanlar belki daha duyarlı, daha farkında. Muhtemelen daha liderlik göstermiş. Çünkü e, 7 yaş bile çok geç diye kampanyalar vardı hatırlarsınız. Evet. Yani bu evet. iş artık 7 yaşta değil 3, 4 yaşa kadar iyiymiş vaziyette. Onun için işte daha çok çalışma lazım, daha çok şey lazım ki biz bunun üzerine bina ettik ama kolay da olmuyor. Çünkü bunu İstanbul İlmili Eğitim Müdürlüğü'ne yanılmıyorsam. Evet izniler alarak birçok okulda, hmm. endüstri meslek liselerinde. Kaç okul vardı aşağı yukarı sizin araştırmaya dahil ettiğiniz? Ee, 1034 örnekler var ama toplamda teknik liseler, endüstri hmm. meslek liseleri. Kız teknik öğretim meslekseleri Anadolu liselerinden yani farklı 4-5 grup e, liseden e, Türkiye İstanbul'daki bölgelerle göre hı hı. E, bir oranlı örneklem e, yaptık ama tam aklımda değil. Sayesinde. Aslında tabii meslek liseleri enteresan çünkü onlar e, sanayiye özellikle e, eleman yetiştiren hı hı. E, okullar yani eğitimleri o şekilde olduğu için onların belki biraz daha ekstra daha da bilinçli. ...lenmeye ihtiyaçları var yani Hı -hı. sanayide üretim proseslerinde çevreye duyarlılık e, meselesini gündeme getirmeleri açısından yani yaşadığımız yerin e, çevresini doğasını kültürel varlıklarını korumak bir yana e, üretimde esas tabi yani sanayide çevreye en fazla kirleten <gülüyor> e, alana daha yani. tabi e, bu alanda hassasiyet gösterecek e, çocukların yetiştiriliyor olması önemli Buradan hareketle ben hep şey düşünürüm e, Rüzgar meslek liseleri, güneş meslek liseleri mesela hep bizde şeydir yani daha <gülüyor> <Evet>. çok <gülüyor> endüstri meslek liseleri ama bu işte organik tarım meslek liseleri. Belki. Keşke meslek olsa. Bunlar <gülüyor> e olsa diye hayallerim hep. Evet. Bu hafta e, Bahçeşehir, e, Bahçeşehir Meslek Yüksekokulu'ndan e, A.H. Ergen'i ağırladık ekonomi ekolojide ve gençlerin e, çevreye duyarlılığıyla ilgili, farkındalığıyla ilgili e, Betam'ın yaptığı e, çalışma notu, araştırma notu üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>